Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuş olup, yetmiş beş ayettir. Sure adını, yetmiş birinci ve yetmiş üçüncü ayetlerinde geçen ve bölükler anlamına gelen kelimeden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bu kitabın vah yolunup parça parça indirilmesi aziz ve hakim, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ Biz sana kitabı, gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde sen de yalnız Allah'a ibadet et. اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْحَارِصِ وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا وريا ا ما نعبدهم الا ليقربونا الى <سلسكي> الله عز وجل الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب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 119. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 110. يخلقكم في بقون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث 111. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو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 وَاِنْ تَشْكُرُوا Eğer inkar edecek olursanız bilin ki Allah,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 Gerçekten o, kalplerin en derin yerinde olan şeyleri dahi bilir. Ve ida mesel insanızdır, da Rabbu mu niben ilayhi, thumma ida kuvallahu nüme minhu nesiya man kana yedoo ilayhi min qabl nesiya man kana yedoo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 daha önce bütün acziyle ile gönülden ona yalvardığını unutur ve Allah yolundan kendisini saptırması için ona bir takım şeritler uydurur. De ki, biraz oyalan, biraz zevk al bakalım. Nasılsa sen kesin olarak cehennemliklerdensin.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 Ancak aklı selim sahipleri sağduyulu olanlar düşünüp imret alır. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً اِنَّمَا يُوَفَّ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 لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَا الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاَرْضُ الصَّابِرُونَ بِغَيْرِ قُلْ مُخْلِصًا لَهُ De ki, Bana din ve ibadetimi, yalnız Allah'a haskılarak gönülden O'na kulluk etmem emredildi. Ve umirtu li Ve yine bana Allah'a teslim olan Müslümanların ilki olmam emredildi. Kul inni in asaytu rabbi Rabbime isyan ettiğim takdirde müthiş bir günün azabından endişe ederim. Deki, De ki, ben ibadetimi yalnız O'na haskılarak, yalnız Allah'a kulluk ederim. فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذ۪ينَ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 Büyük duruşma günü olan kıyamette hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana uğratanlardır. Unutmayın ki besbelli hüsran budur. لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْفِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِي عِبَادَهِ يَا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 hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi ateşte olan kimseyi sen mi kurtaracaksın Lakin ellezine ettaqav rabbihim lehum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniye ghurafum mabniye tecre min tahtiha el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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيعك الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حقاما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 Kuru bir kırıntı yapar. Elbette bunda aklı selim sahibi olanların alacağı ibretler vardır. أَفَ مَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ فَوَيْلٌ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 İşte onlar besbelli bir sapıklık içindedirler. Allah'u nezzelâ ehsenel hadîfi kitâben müteşâbihem metâniyetek şeirru minhu cülûdul lezîne yakşâvun rabbehum. Thûm metelînü cülûduhum ve kulûbuhum ilâ zikrillâh.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 وَرَآنَ ٱلْعَرَبِيَّ Fenalıkların bütün nevilerinden sakınmaları ümidiyle, her türlü tenakuz ve çelişkiden uzak, dost doğru ve Arapça bir Kur'an olarak indirdik.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 وَالَّذ۪ي <gülüyor> Ama hak ve gerçeği getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte her türlü fenalıktan korunanlar onlardır. لَهُمَّا <gülüyor> ذلك جزاء المحسنين ezdinde onlara istedikleri her şey vardır İşte iyiliği huy edinenlerin mükafatı budur liyun keffirallahu anhum aswa allazi amilu ve yecziyuhum ecrahum bi ahsani allazi kanu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 ma tad'unun onlara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 Şöyle de, Allah bana kafidir. Güvenecek yer arayanlar da, yalnız ona dayanıp güvensinler. Kul ya qawm ala mekanetikum inni amilum fesوفa ta'lamun. Fesوفa ta'lamun men ye'tihi adabun yuhzihi ve yahillu aleyhi adabun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 سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ İşledikleri pis işler ortaya çıkar ve Allah'ın dini ve peygamberleriyle yaptıkları alayların cezası kendilerine her taraftan sarı verir. فإذا مس الإنسان ضر دعنا ثم إذا خولناه نعمة منا قال ثم منا قال إنما أتيته على علم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 Elbette bunda inanacak kimseler için alacak ibretler vardır. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَقُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 قَبْلِ <gülüyor> Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün ve O'na teslim olun, O'na itaat edin. Yoksa yardım göremezsiniz. وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ Rabbim diyelarda Size azap farkına varmadığınız yerden, ansızın gelip çatmadan önce,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 اَوْ تَقُولَ حين ترى العذاب لو كرة فأكون من المحسنين. Yahut azabı göreceği sıra, ah! elime bir fırsat geçse de iyilerden olsam. بَلَا قَدْ جا.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 Kendisine karşı gelmekten sakınanları ise cehennemden kurtarıp muratlarına kavuşturur. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar asla üzülmezler de. Allah-u şeyin ve huve şeyin Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şey onun tasarruf ve yönetimindedir.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 Kul Sendeki ey cahil topluluk böyleyken siz ne cesaretle benden Allah'tan başkasına ibadet etmemi istiyorsunuz وَلَقَدْ مِنْ قَبْلِكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ sana da senden önceki peygamberlere de şu gerçek vahiy ki iyi dikkat et Allah'a ortak koşarsan yaptığın bütün makbul işler boşa gider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 وَمَا قدر حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قبضته يَوْمَ الْقِيَامَةِ مطويات بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Ama onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler.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 Wa nufikha fi's-suri fa sa'iqama man fi's-samaawaati wa man illa man shaa'a Allahu fihi ukhra fa sura Allah'ın diledikleri dışında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 مزمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا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 مَخَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَبِئْسَمَكْوَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ Cehennemin kapılarından orada ebedi kalmak üzere girin. Allah'a karşı büyüklük taslayanların kalacakları yer ne fena bir yer denilir. وَس۪يقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا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 onlar şöyle karşılık verirler. Hamdü senalar olsun o Allah'a ki sözünde durdu ve dilediğimiz yerinde oturacağımız şekilde bizi cennete yerleştirdi. Çalışanların mükafatları ne güzelmiş. وَتَرَ <gülüyor>